Evet, merhaba. Tekrar bir aradayız. Merhabalar. Gezi Parkı'yla ilgili. Sadece bir on dakikamız var aşağı yukarı. tekrar art, e, Sabahtan beri konuştuğumuz şeyleri ilave edebilecek. Atladıklarımız varsa onları tamamlayacak. E, birkaç haber var. Öncelikle şeyi söyleyelim. BDP Milletvekilleri Barış ve Demokrasi Partisi Milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Bağımsız Milletvekili Levent ...Tüzel, SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan ...Taksim Gezi Parkı'nda bir basın açıklaması yapmışlar. Ve Gezi Parkı eylemcilerine tam destek BDP'li vekillerden... ...diye bir haber okuyoruz. Türkiye Gazetesi'nin internet sitesinden aldığımız bir haber bu. Olayların arkasında faiz lobisi var iddialarına katılmadığını iddia etmiş Önder... ...ve şimdi yeni bir türkü çıktı... ...bu faiz lobisinin işi diye... ...hükümet ne öneriyor Gezi Parkı'ndakilere... ...kredi çekip ödemeyelim... ...yani biz bu... ...faiz lobisine karşı... ...ne yapabiliriz... ...kredi çekip üstüne yatmak bir seçenek olabilir... ...ama vermezler buradaki insanlara demiş... ...eğer varsa böyle bir şey... ...bununla uğraşacak olan sensin... ...vergi mi getirirsin... ...haraç mı yazarsın... ...bu buradaki insanlardan beklenecek bir şey değil demiş... Eğer bu faiz lobisinin işi ise öte yandan bakıyoruz en kazançlı ilk 20 şirketin 16'sı faizciler. Burada birbirini örtmeyen bir şey var. Burada halkın yeter artık tavrı var. Bunun için bu kadar şiddet uygulamaya, ortamı kana bulamaya gerek yok. Esas bu yöntemlerdir sizin niyetiniz hakkında fikir verecek olanlar. Bu konuda demokratik bir tahammül içinde olmak ve meselenin asıl sahipleriyle görüşerek bu meseleyi demokratik bir kazanıma çevirmek mümkün. Yok korkuturuz diyorsanız korku hafıza ile ilgili bir şeydir. Bu gençlerin hafızasında korku yok. Direnişin ve itiraz etmenin ne anlama geldiğini nasıl birleştirdiğini gördüler diye konuşmuş. Ee, böyle bir şey var. Bir de elimizde başbakan. Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı gösterileriyle ilgili olarak 11 kişilik heyetin arasında yer alan Profesör Dr. Betül Tambay'ın konuşması var elimizde. Bu da T24'ten görebiliyoruz. Ve bir cümle başbakanım diye bir itaben yaptığı konuşma var başbakana görüşmede.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 ...sesi daha az çıkabileni duymak... ...dinlemektir. Evet şöyle devam ediyor baş Hayatımı gençlerle geçirdim. Onları matematik anlatırken... ...onlardan da hayatı öğrenmeye çalıştım. Bugün parkta... ...özgürlük talep gençleri duymak... ...yeri adım atmak değil... ...tersine ileri bir adım atmak... ...tarihi yeniden yazmaktır. Hem muhaliflerinizi... ...hem çevrenizi şaşırtmanız mümkün... ...diye sesleniyor Başbakan Erdoğan'a. Aklı ve cesaret gerekiyor... ...aklı ve cesaret gerekiyor... İkisine de sahip olmalısınız. Basiti ve kaybedecek olanı değil, daha zoru ama inanılmaz olacak olanı seçmenizi diliyorum şeklinde devam ediyor. Ve şu şekilde e, aktarmaya devam ediyor. Gezi tamam. Parkı artık kendi meselesinin çok ötesine, ötesine getirildiği için bir cümlede söylediğinin çok ötesine gidebilir. Bir cümleyle evrensel demokratlık ölçülerine göre hareket edeceğinizi... ''Sizin gibi düşünmeyenlerin de başbakanı olduğunuzu, seçtiğiniz yaşam üslubuyla değişik yaşam üsluplarının birlikte yaşay yaşayabileceğinize yaşayabileceğine inandığınızı ve hatta başlatmış olduğunuz barış sürecinin baltalanmayacağını ifade edebilirsiniz.'' demiş. Ve son cümle olarak da şunu söylemiş Betül Tambay. ''Gezi Parkı'nı tek bir ağacına dahi dokunmadan hep birlikte dünyanın en güzel parklarından biri haline getireceğiz demiş. Evet. Güzel bir temenni. Evet. Yani başbakanın ve ona, onun çevresindeki valinin ve İçişleri Bakanı'nın ki yeni bir açıklama daha gelmiş galiba İçişleri Bakanı'ndan da. Onların üsluplarındaki bu sert bastırmacı, ezmeci ve bilindik biraz da. E, geçerli olmayacağını her gün Her dakika aslında Gezi Parkı e, bildiriyor Evet sadece Gezi Parkı da değil Yani Ankara'da mesela kurulmuştur İzmir'de kurulmuş ve Eskişehir'de kurulmuştu. Evet. Eskişehir'deki olağanüstü güzellikte e, Devam eden bir direnişten bahsediliyor Günlerdir Taksim Gezi Parkı Olaylarını protesto eden eylemcileri Esnaflardan ve vatandaşlardan da Destek yağıyormuş Bununla evet, alakalı haberler gelmeye başladı Gülfer başladım. Kırbaş dinleyicimiz Bize bir mektup yazıp yayınız için teşekkür ediyorum. Eskişehir'den de bahsetmenizi isterim. Bahsetmiş de olabilirsiniz. Kaçırdıysam kusuruma bakmayın diye gayet nazikçe bizi uyarıyor ve 31 Mayıs'tan beri direnişimiz devam ediyor. Çatışmalar 2 Haziran'dan bu yana kesildi ancak Espark AVM olması çelişkini görülse de Espark önünde 300'den fazla çadırla bir direniş alanı oluşturuldu. Trafiği kapattık. Toplanabileceğimiz merkezi bir kent meydanı veya parkı olmadığı için bu alanı tercih ettik. Eylemciler genel olarak öğrenciler. Her akşam yürüyüşlerle halktan da katılım oluyor. Yemekten kitaba kadar destek hiç eksik olmuyor demiş. Her şey ücretsiz. Gezi parkı ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bir direniş üniversitesi oluşturuldu. Bu yeni. Ay canlı. Belgesel gösterimleri yapılıyor. Penguen belgesi değil tabii ki demiş. Bütün bunlarla beraber her alana müdahale olabileceği korkusu da yaşıyoruz. Evet. Korksak da inancımız korkumuzu yeniyor ve gece gündüz alanı canlı tutmaya devam ediyoruz demiş. Ve destekler demiş. de sürekli devam ediyormuş. Bülfer, kırbaç, cesaret bir kere zaten artık... Çıktıktan sonra dünya yüzüne bir daha şişeyi, şişeye geri sokmak mümkün değil. Şey, evet desteklerle e, belki de biraz, biraz desteklerle olacak bu. Örneğin geçtiğimiz gün yemek ikramı yapmış bir firma özel bir firma sandviç yaparak göstericilere ikram etmiş. Uzun kuyuluklar görülmüş insanlar kütüphane kurmuşlar da seyyar bir kütüphane. Aynen taksi Gezi Parkı'nda olduğu gibi bir kısmı ise tavla ve futbol gibi oyunlarla vakitini geçiriyormuş ama ilgi çekici bir tarafı daha var Eskişehir'de yaşananların. Direniş meydanı olarak adlandırılan alanda Gezi Parkı protestoları süerken gündüz saatlerinde yaşlı bir kadının evinin balkondan eylemcilere karşı ellerini açarak dua etmesi de oldukça merak uyandırıyormuş. Bu da e, Eskişehir'den gelen bir haberdi. ...duacı oluyorlar yani. Evet. evet. Yani ülkenin... ...dört bir tarafından benzeri bir... ...benzeri görülmemiş bir... ...dayanışmanın... ...ve karşılıklı... ...birbirine dokunmanın... ...empati ve sempati göstermenin... ...yep yeni bir ruhum. Ben buna... ...yani devrimci bir durum diyorum. Galiba da öyle. Yani küresel... ...boyutuna da... ...ulaşmış olduğu yani o ...gezicilerin gezicilerinde Geziciler oküpayında ruhunu yansıtıyorlar. İspanya'daki indignadosunda kesintilere karşı yürütülen hareketinde Meksika'daki e, hareketinde Şili'deki öğrencilerinde böylece bir büyük bütünleşme de e, meydana geldi. Doğrusu bunu bir takım e, sıkı yönetim tebliğleri vari üsluplarla korkutarak dağıtılabileceğini düşünmek bana çok kolay gözükmüyor. Gezi Parkı Ruhu e, memleketi sarmış durumda. Başbakanın da e, iyi bir durumda e, olmadığını düşünüyorum. Yani evet. olayların gerisinde. Tehditlere kaldı. rağmen devam ediyor Gezi Parkı'ndaki direniş. Ve oldukça zevkli ve hoş vakit geçirerek insanlar devam ettiriyorlar. Dün, Piyano piano çalıyorlardı mesela. Bakalım bugün belki keman, yarın bir yörelse olabilir. Gidip görülmesi gereken bir alan haline geldi artık. Evet, Gezi önce konuğumuz... Profesör Daniel McGraw da şeyi açıkça burada muazzam bir ruh olduğunu bunca yıldır dünyadaki izlediği olaylardan dahi farklı bir nitelik taşıdığını da söylemişti. Bunu da söyleyelim ve programa son verelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Gezi Parkı